İtibar, itibar, itibar haber. Azabillahi min Muhammedin ve ve sahbihi Ya Allah ya ya ya Menan, ya Kereem, ya, gaffar, ya, rahim, ya <gülüyor> Mevlee İamm Rabbiallah cemaatle namaz kılmanın değeri ve önemi üzerine konuştu namazlarda saf düzeninin namaz disiplini için lazım olduğuna temas buyurdu yani Cami ve cemaatten Bahisle mevzuyu bitirmişti. Şimdi cephedeki cemaatten bahsedecek. Onlar öyleydi. Onlar cami ile cepheyi bir araya getiren insanlardı. Hakiki manasıyla dervişlik bu Budur. Bugün eğer buradaysak, yarın bir düşman istilası olduğu zaman cephedeki saftaki yerini alacaksın. Ama ezan okunduğu zaman camide, cemaattaki saftaki yerini alamayan bir insanın cephede safta yerini alması mümkün değil. Ne acayip bir tevafuktur. Önce namazdaki saf ve disipline temas buyurdu. Şimdi ise mektubu yazmış olduğu adam savaşa gidiyor. İmam Rabbani savaşı idare ediyor. Bir taraftan cami, cemaati idare ediyor, bir taraftan cepheyi idare ediyor. Sultan diyor ki, Eyvessayidum, ey bahtiyar adam, Muhammed Murad el-Bedakşi, Kuddisesi ruhu, <gülüyor> El-Amelu, yapılan işler innema yesehü bin niyeti. Bunlar sahih ve sağlam bir niyetle sahih olur. Hangi işi Yapıyorsan, hangi işi yapıyorsan öyle hemen dalma işin içerisine. Önce bir dur. Önce bir dur. Kafamda, kalbinde sağlam bir niyeti. Hazırla. Yani niyet ne oluyor? O işe girmeden önce Cenab-ı Celal Celle ile sanki bir sözleşme kul imzalıyormuş gibi oluyor. Rabbim, Rabbim. Bak namaza giriyorum Allah'ım. Sana olan ahd-ı ediyorum Allah'ım sana şunları şunları söz veriyorum Allah'ım namazda böyle cepheye gidiyorsun diyelim. Hmm. adına bilmeden önce tamam önce Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya bir haber yolluyormuşsun. Gibi, gibi Rabbim cepheye gidiyorum Allah'ım. Silah kullanacağım Allah'ım. Beygirime kuvvet ver Allah'ım. Bana kuvvet ver Allah'ım. beni şöyle şöyle yap Allah'ım. Yani Mevla cephede bile, cephede bile kendisiyle meşgul olunduğunu bilecek. Önce bu gerekiyor. Önce bu gerekiyor, önce bu gerekiyor, önce bu gerekiyor. İmam-ı Şaren Rahimallah Kudüs diyor ki, Saad-i İkram Huneyn Savaşı'nda iken savaşa giriyorlar. Fakat e, savaşa girmeden önce kalplerinde biraz sanki böyle e, bu güç, bu kuvvet, bu bilek artık bükülmez yani bu 27 bin kişilik bir sahabe ordusu kolay kolay yenilmez gibi bir duygu hasıl oldu oldu ee, ve savaş mağlubiyetle neticelendi. Cenab-ı Hak Celle Celalu ayeti kelimede Yani buyuruyor ki dünya onlara dar geldi diyor Cenab-ı Hak. Kaçacak bu kadar yener aradılar yani. Peki niye bu oldu diyor müşaherane? Niye? Niye? Cenab-ı Hakk'a hakken aleyna nasırın müminin buyuruyor. Müminlere ee, savaşlarda yardım etmek bize haktır diyor Mevla. O bizim işimiz diyor Cenab-ı Hak Celle. Yapacağım diyor. E sahabe-i zaten bir numaralı mümin onlar. Mevla niçin peki cephede onlara ee, musretini göndermedi ve sahabe-i e dünyayı dar etti. nam diyor ki savaşa girmeden önce o kalabalıkları o güç ve kuvvetleri sanki bir, bir anveli onları meşgul etti gibi bu oradan geldi dedi. Yoksa Cenab-ı celle celal uva bin de Şimdi ne diyor? El amalu inma bi sihbu'n Yapılan işler önce sağlam niyete iktiran etmeli. Mutarrık bin Abdullah kul diye zırro ki, "Salahul kalbi bi salahi'l amali ve salahu'l amali bi salahi'n niyyeti." Salahul kalbi bi salahi'l amel. Kalbin rahatlığı Kalbin iyiliği yapılan işin kalitesine bağlıdır. Eğer kalbinde bir rahatlık bir habirlik olmak istiyorsan yaptığın işte peki bir iyilik olacak, bir kalite olacak. Ve amel, işin kalitesi ise bir salâhin niyeti niyete bağlı. Niyetle niyetle kul Demek ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'yla ittibata geçiyor. Mevla ile Rabbim seni unutmadım. Aha gidiyorum. Beni bana bırakma. Yani şöyle kabul et. Şu sağ elini şöyle parmaklarına kanca yap. Kanca yap. Sol, el, sol elinde sen, sen ol diyelim. Sen ol. Veya işin olsun fark etmez. Şimdi bu... E, sağ eldeki şu parmaklar oluşturduğu kancayı e, sol elin temsil etmiş olduğu iş veya sen diyelim Niyet bu iki kancayı birbirine takacak. Ne yapıyor peki? Sen konuşuyorsun ya sen bir şey diyorsun ya Cenab-ı Celle Celaluhu'ya Ya Rabbi niyet ettim senin rızanı tahsil için senin emrü fermanını ifa için peki cihada gitmeye, savaşa gitmeye o zaman ne oluyor biliyor musun? Bak bu niyet şu eli çekiyor. Bir taraftan da bu eli çekiyor, bu şekilde Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'na e iktisal bir iktirama asılıyor. Bu eli artık kimse koparamaz. Niyetin rolü, niyetin peki faydası budur. El amele innama bin niyeti. Yapılan işler, yapılan işler peki niyete ikfran eder. Ve haysi madem ki zehertum ilel cihadi. Madem ki savaşa gidiyorsunuz. Madem ki savaşa gidiyorsunuz. Maa küffari daril harbi. Yani kendilerine savaş ilan etme e, özelliği olan bir memleketin, e, kafirleriyle madem ki savaşa gidiyorsunuz o zaman yembegi evvelen önce tasihun niyeti, niyetinizi sağlam alın sağlam ve kaliteli bir imanla peki cepheye gidin yani Hacı Farisa e, kudsi sırrunun hitabında duyurduğu gibi eee bir şey anlamayan ubudiyetten bir şey anlamaz buyur Hacı Farisa. E. Mesela savaş değildir. Mesela orada Cenab-ı Celle Celaluhu'nun emrini yerine getirmektir. Kulluk ama camide devam edecek ama cephede devam edecek. Mesele budur. İşin yani kan dökülmesi, silah kullanılması vesaire o ikinci kademede. Acaba ubudiyet noktasında burası nasıl peki e, düzene sokulacak? Asıl iş budur. Ve iş böyle ancak bereket veriyor veya o işte teyiz veriyor veya o insana güç veriyor, kuvvet veriyor. Abdullah bin Mübarek rahimehullah teala buyuruyor ki: "Ru'u amelin Niye nice böyle küçücük işler vardır. Nice senin gözünde küçük işler vardır ama tuazzimuhu'n niyyetu. Senin niyetin çok iyi olduğundan dolayı, çok sağlam olduğundan dolayı senin gözünde küçücük görünen o şey var ya, oh, oh, o niyet onu kocaman yaparın. Ve rubba amelin kebirin peki senin gözünde nice büyük işler vardır ki nice büyük işler vardır ki tusaghir hunniyye buyuruyor. Niyetin bozuk olduğundan dolayı o senin gözünde çok muazzam büyük gözüken şey küçücüktür küçücük. Rubba amelin saghirin tuazimuhun niyetu ve rubba amelin kebirin tusaghir hunniyye. Madem ki, madem ki darul hat peki düşmanlarıyla savaşa gidiyorsun, öyleyse yembeği evvelen tasrihün niyeti. Niyet noktasında kendinize bir bakım yapın ki hatta yatarattebe aleyhin netice. Ta ki ne olsun müsmir neticeler, olgun neticeler hasıl olsun sizin bu cihadınızdan. Şöhret için savaş yapılmaz, ganimet sevdası için savaş yapılmaz, ondan sonra şıhane şöhret için, rütbe için, Türk için bilmem, yıldız için falan vesaire, e savaş yoktur. Onlar işin yani işte motifi vesaire gibi gözükür ama asıl mesele niyette niyette dile getirdiğindir, rıza-i baridir. Onun için bakıyorum yani ne maksuut min siz diyor savaşa gidiyorsunuz bak derviş savaşa gidiyorsunuz darul harbdeki cenk ve cidale gidiyorsunuz gereken ve bundan efendim yani maksut hedef nedir Elhamdülillah ya kelimetullah Cenab-ı Celle Celal'in kelimesi la ilahe illallah yücặt mektir ve dinin düşmanlarını belki zayıflatmaktır. Allah Celle usulü usul bir kâide vardır. Makası ı şeya ah, bahsi incelenirken e, usulü usul-i diyor ki Cenab-ı Celle hiçbir nimet vermesin ki o nimetin muhafazasını emretmesin diyor. Yani Allah Celle Celaluhu sana toprak verdiyse, sana efendim damus verdiyse, sana işte din, iman vesaire falan verdiyse bunlar en büyük nimetler değil mi? Eyvallah. Tamam, tamam, tamam. Bunların muhafazası da esastır. Bunların muhafazası da esastır. Bunların muhafazası da esastır. Namaz kılıyorsun. Niye? Dinin muhafaza için. zina veriyor niye? Nesli muhafaza etmek için. Zekat veriyorsun niye? Malın muhafaza etmek için. Ee, i̇çki içmiyorsun niye? Gelin aklı muhafaza etmek için. Vesaire vesaire vesaire. Veya mesela adam öldürdün kısas gerekiyor. Adamı adam öldürdün. Misal niye? Tevfik canı muhafaza etmek için. Şeriat böyle cukadan verilmedi. Şeriat al götür böyle işte terzinin kumaşı istediği gibi kesip parçalaması gibi siz de efendim şeriatı işte şöyle yapın böyle yapın. Yok ya bir nimet geldiyse mutlaka muhafazası emrediliyor. Müslümansan, Müslümansan sahip olmuş olduğun dinin muhafazası da söz konusudur. Yandabi en yekel maksudu min harbi vel peki bu savaştan diyor maksud ne olacak ila etelimetillahi ve tevhina a'da'id din peki ve tahribhum la ilahe illa Allah'ı olacak ondan sonra düşmanları peki gittiğine hasım kesilen düşmanları peki gevşetmek onları peki zayıflatmak aynı zamanda onları tahrip etmek bu savaştan gaye bolacak Niyet buna göre tanzim edilecek. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Yarın insanlar hesap kitap için ruzi ceza, mahkemeyi i için mezardan kaldırılıp da Allah'ın huzuruna götürülecekleri zaman karakterindeki niyetlere göre kaldırılacaklar. Yenimahiy insanlar kalplerinde besledikleri kalplerinde besledikleri duygu niyet aşk muhabbet neyse ona göre kaldırılacaklardır Küllerlepsin Türk şerwala havaya her insan kalbinde mahabbet beslemiş olduğu, Şeye göre mezardan kabul olacak diyor Rasulekten Âlamı tabarayanın rivayetinde. Ferman havalık evrete ve o kafiri seven onla baradardır. Olayın taugu amelu şeyen o Müslümanın hiçbir ibadetu ona fayda vermeyecektir Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem eğer dine hasım kesilen insanlara destek veriyorsan Allah peygamber düşmanlığı sözü mana kendince fazilet kavurdan insana efendim yanaşık duruyorsan ona şirin bakıyorsan vesaire mezardan kalkarken onunla beraber kalkacaksın Muhammed Mustafa ile değil efendi baba alayda efendi kudyesi fatih camisine girdiği zaman secdeden insanları gördüğü zaman sizi gibi almış secdeli kafirler diye istep etmiştir İmam-ı Rabbani Kudiye Sirru bir mektubuna daha girerken, daha girerken mektubu yazmış olduğu zata diyor ki, bazı dervişler var, bazı dervişler var ama derviş kisvesine girmiş zındıklar diyor İmam-ı Rabbani. Tabiri aynen böyle, aynen böyle. Sarığı var, sakalı var, cübbesi şalları aksesu tamam ama derviş kisvesine girmiş zındıklar diyor. resul sallallahu aleyhi ve sellem başta buyuruyor. Kıyamete yakın öyle insanlar gelecek diyor. Ya Müslüman cenazesi camiden kalkacak. Müslüman kabristanla definilecek fakat hesap kitap için Allah-u Teala'nın huzuruna gel bulunduğu zaman götürüldüğü zaman Müslümanlarla beraber değil. Kalbinde kime muhabbet beslediyse onunla beraber gidecek diyor. Niyet ne olacak diyor. Niyet bu olacak. Allah'ın dinini iya ve ihtila. Ve Allah'ın dinine hasım kesilenleri tevhim. E onları ezmek, kafalarını feci, yerden kaldıramayacaklar. Osmanlı Devleti, yani allah Teala hepsine gani gani rahmet eylesin. O devletin kuruluş mantığı buydu işte. Buydu işte. Buydu işte Sultan Fatih ne güzel dile getiriyor o mantığı. Veya o niyeti, o aşku o muhabbeti. İnfisalu cahidu fillah dur niyetum. Dini İslam'ın mücerred gayretidir gayretum. Fazlı hakkı, himmeti cündür ricalullah ile. Ehli küfrü serpeser. Kahreyle mektur niyetum. evliya evliyaya istinadım vardır benum. Lütfü haktan dur eman ümmi dükletin misretum. Nefsin maliyle ne ola kılsam cihanda iştihat hamdülillah. Var gazayı asad hazadan rahmetum. Ey mu Muhammed, muacizat-ı Ahmet-i Muhtar galib umarım galiba ola devlet ol. Senin kanın, damarlarındaki kan onun kanı tamam mı? Onun kanı aynı şeyi sen de yapmaya muktedirsin. Güven kendine. Ve <feynâ me'murûne> biz zâle biz bununla memuruz diyor. Biz görevli geldik bu dünyaya. Ne o ki görevin nedir peki? La ilahe illallahı ihyası ve ihtilasıdır bitti. Bu sancak, bu salın, bu sancak yere düşmeyecek. Ve bu sancağı muhalefet edenler götürülecek. Şeriat kim? saray Kibriya'dır. Hakikat mülküdür, muhkem binadır. Anın taşını kim oynatırsa yoluna başını koymak revadır diyor Şeyhülislam İbni Kemal Efendi. Şeriat sapsağlam, muazzam ve muhkem bir binaya benzer diyor. O kadar kaliteli bir saraydır diyor peki. Kim kalkar onun taşını oynatmaya içtisar ederse e, kendinde cüretme cesaret bulsa kafasını götüreceksin diyor. Şimdi bundan şey anlamayın. Aa hoca bize dedi ki falan çıkın dışarıya vurun kırın vesaire falan filan. Anlarken sözler hangi ızdırapla hangi hasretle söyleniyor lütfen bunu iyi anlayalım. Sonra nerede yiğit? Başkadan, afedersiniz. İmam Rabbani Kudüs-i Rübiye'de diyor ki, mesele edebiyat değil diyor. Varsa gücün diyor, arkadan konuşmak yok ki İmam Rabbani buyur, er meydanına. Çık ortaya bakayım gibi, göreceğim seni diyor. Ah ah ah, vah vah vah vesaire falan yok. Ne olana celektir ruhu min kudüs-i ruhu. Bir fars-ı beytinde buyuruyor ki, Mealen benim diyor tabutumu diyor omuzlarda giderken gördüğün zaman ah ah ah vah vah vah nevlana işte göçtü gidiyor ösere <gülüyor> bırakma işleri diyor bana ah vah eyleme diyor nefsin diyor tuzağına nefsin hengamesine düştüğün zaman diyor ah ah ah vah vah vah söyle diyor bana ağlama diyor ne zaman düşersin nefsin tuzağına peki ibalesine o zaman diyor o zaman diyor ah ah ah vah vah vah söyle İlla memurun biz bununla memuruz diyor. Görevimiz budur. İnsan davası için yaşar. Bütün dünyadaki milletlerin fertleri dünyaya gelirken varlık sebebi olan manayı yaşatmak için gelirler. Burası mühimdir. Herkes dünyaya varlık sebebini yaşamak ve yaşatmak için dünyaya gelir. Ölümden korkanın yaşamaya hakkı yoktur. Ölümden korkanın yaşamaya hakkı yoktur. Ölümden korkanın yaşamaya hakkı yoktur. Bir adam eğer davası uğruna, dini uğruna, vatanı uğruna eğer ölümü gözü alabiliyorsa bunun önüne Allah'tan basit edecek hiçbir güç yoktur. المقصود من جميع الجهاد savaşlardan bütün savaşlardan bütün ceng ve cidalden efendim hedef bodur <gülüyor> yani iş bu e, niyetlerinizi bu sağlam niyetlerinizi sakın ha, sakın ha, başka şeylerle efendim yani iptal etmeyin başka şeylerle boşa çıkartmayın niyetinizi muhkem tutun Mahkem tutun, muhkem tutun. Siz derviş insanlarsınız. İmam-ı Şaren Teala Letaib-i de buyuruyor ki Rasul ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den bize tevâris eden sünnetlerden bir tanesi de Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın diyor o katıma ondan sonra hücum nasıl yapılır, savunma nasıl yapılır? Bu meselelerle alakalı sünnetleri diyor. Elhamdülillah bizim tekkemizde bunlar da diyor öğretiliyor diyor. Bir zamanlar tekkelerde silah eğitimi de veriliyordu. Şimdi burada ne kalkıp ah hoca dedi ki işte silahlanın vesaire." Ya, ya, ya. Kullanılan kelimeler bak seçilerek özenle kullanılıyor ona göre. Hani her işte böyle tasap arama alışkanlığına sahip olan bazı paranoyak tipler var. Lütfen, lütfen. Adam ne söylüyor? Bak Resul-i Ekrem bize intikar eden sünnetlerden bir tanesi de diyor. Efendimiz diyor aleyhissalatü vesselam her zaman teyakkuz halinde bulunuyordu. Resul-i Ekrem aynı zamanda çok iyi kılıç kullanan, çok iyi savaşabilen bir asker idi. E ee, madem ki o ok katmak, kılıç kullanmak, atabilmek, binmek, Rasul eklem, sağsam sünnetleri niçin bu sünnetleri yapmaktan peki biz tahavin, kesalet gösterelim, tembellik gösterelim, onun için bunları, bunları da diyor öğreniyoruz diyor, Bunlar da bize öğretler Yumşarani, kud bize eğer birisi kalkar dersek ki, ki o zamanda da oldu bu iş, efendim işte devletin ordusu var, askeriyesi var, ne gerek var buna vesaire. Yok, yok bu düşünce yanlıştırdır. Bu tembelliğin, zilletin ve meskeletin ifadesidir diyor. Resul-i <Sessizlik> Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ''Men alimen raiyâ'' ''Men alimen raiyâ'' ''Summe terekev hiyye nimedun cahedhâ'' buyuruyor. Veya bir başka Felemiyan hadisinde ''Men taallemen raiyâ'' ''Summe nesiyyâhu'' ''Summe nesiyyâhu'' ee, Bir rivayette ''Fakat hâza'' geliyor. Bir başka bir rivayette buna mukaremi ifade kullanılıyor. Yani bir insan atmayı öğrenir de atmayı öğrenir, silah kullanmayı öğrenir de sonra onu unutursa bu Allah'a asi gelmiştir bu insan. Bu insan günahkar bir Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Niye? Sünnettir bu. Devlet tamam askeri hazırlayacak vesaire. Anla, ve lakin aha icabında sana bana hiç düşecek icabında yürüyün değil peki. Ne yapacaksın şimdi peki? Silah yok. Bugün İsrail'de kadın erkek üstü bir durum olduğu takdirde 48 saatte cephedeki yerini alacak şekilde modernize ediliyor. Organize ediliyor. Ki silahlar her silahlar peki e, yeni silahlar e, askeri birliklere intikal ettiği zaman yeni silahların eğitimi için bazı insanlar pafta pafta böyle cesle cesle birliğe sevk ediliyor. Yeni silahların bakım eğitimi için. Yani savaş istenmeyen bir şeydir. Ama başa gelirse diyor Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dayanın ve direnin. Onun için meşayi kiram, meşayi kiram mevdan has dostları cephelerde, savaşlarda, padişahların yerinde, yanında yer almışlardır. Benim tekcem var, tesbihim var, takkem var, tamam ben gireyim vesaire. Yaa, yaa. mesela ubudiyetse, kulluk ise ama camide, ama cephede. Ve bakıyorsun duruma Sultan Fatih İstanbul'a geliyor ve İstanbul'u fethi yanında Sultan Akşemseddin. İstanbul'un Fatih Sultan Akşemseddin'dir. Çünkü zuhurata ona dendi git söyle ondan sonra İstanbul'un fethi için hazırlıklar başlasın dendi. Ona binaen Sultan Fatih peki hareketlendi vesaire. Ondan da daha önce Hacı Bayramı Veli Kudice Sirru'nun tembihi var. Bak dünyada bir şey oluyor ama olayın gerisinde başka birileri geziyor. Akşam Sultan Fatih'in yanında, şey Mustiaddin Efendi ziket var seferinde, kane Sultan Süleyman'ın yanında. Peki Sümbele Efendi'ye bakıyorsun, Yavuz Sultan Selim Han'ın yanında. Öbür taraftan bakın Sivaslı Şemseddin Ahmed Efendi Eiri savaşında ve Rum Beyan tesirini yazacak İsmail Akı Burisevi iki defa padişahın yanında kılıç sallamıştır at sırtında. Şeyh. Şeyh Şamil defa Ruslarla savaşa girdi kendisi bil fiil. Ziyahut'un Gümüşhanevi işte efendim Süleymaniye camisinin ön tarafında yatıyor. Gümüşhanevi dergahının sahibi ki Sultan Abdülhamit zamanında 4000 tane şehir reisiydi. Abdülhamit cennet olma çok sıkı fıkı görüştüğü için Abdülhamit Han ol haysiyetten dolayı Nakşid'i diyenler de var. Şazeli'dir fakat Nakşi meşayi çok derinden ve kimse de bir mahabeti söz konusu olduğundan nakşi diyenler de var. Öbür taraftan bakıyorsunuz ee, Hacı Bektaş-ı Veli Kutice sırrı onun e, dergahı e, Şeyhi Ahmet Cemaleddin Efendi milli mücadelede müritlerle cephede koşuyor. Öbür taraftan bakıyorsunuz ee, Şehremini'de, Şehremini'de, Gülşen'i tarikatına mensup, Visali dergahı Şeyh Üçlü Efendi ve şey Enver Efendi bütün müritlerini ordunun emrine verdiler. Öbür taraftan bakıyorsunuz Konya'da Mevlana Cüleydin Rumi, Kudice Sirlu'nun dergahı postişini şey Abdülhalim Efendi müritleriyle birlikte milli mücadelede. Geç öbür taraftan. Erzurum'un karlı falan döken dağlarının Kartalı ve Şahbazı, Efendi Baba Hazretleri'nin Mahbub-u Mükerrem'i olan Alvarlı Muhammed Lütfeyfe Kuddize Sirruhu 60 tane müridiyle birlikte Ermenilerle bulan vuruna gidiyor. Rusları takiple mecbur kalıyor. Ve Ruslarla savaşıyor. Rusları silah ve mühimmat depoları nefsine ele geçinmiştir. mı Muhammed Lütfeyfe Öbür taraftan, öbür taraftan şey Ata Efendi, Üsküdar Özbekler Teklisi, bak tarikat, bak tarikat ne işler görüyor, bu memleketi sana, bu memleketi sana mazisi bin yıl olan insanları miras bıraktı, yoksa mazi yüz yıl ateistler bırakmadı, onun için muhafazaya da müdafaya savunmaya mecburuz, mecburuz, mecburuz. Müritler efendim Kadiliyat Tarikatını meşrub hahatifatunie vardır. Oranın efendim şeyi şeydi, Süleyman ceylan efendi Kudüs'e sirruhu, müritleriyle birlikte bizzat bizzat peki cephede yer almıştır. Savaş kazanıldı. Bahriye kaymakamı tevdi ve efendi tekkiye geliyor. Şey efendiyi tebrik etmeye, ona minnet ve minnet ve şükranlarını arz etmeye, madalyalar verilecek çünkü çok büyük şey yer gösterdiler. Bunları şimdiki tarihler yazmıyor. Netikede efendim, şeysiz Süleyman Ceylan Efendi Kudüs Sirru buyuruyor ki Allah razı olsun diyor. Fakat diyor biz diyor bu savaşları diyor madalya için yapmadık diyor muhterem diyor. Biz derviş insanlarız diyor. Dini vatan için diyor cengi cidale memuruz diyor. Bize madalya için yazdınız çizdiği o yazıları imha edin diyor vesaire. Adam, adam, adam nereden kesiyor işi? Işte. Madalya verecek teker teker teker teker teker. Er. Bambaşka bir efendim yani gayret ve iştahla cephede e, yararlılık gösterdiler. İşte, diyor derviş insanları diyor biz de madalya için savaşmadık diyor biz diyor. Vazişemiz bizim bunlar diyor. Bize diyor madalya almak yakışmaz onları koyun bir kenara. Kaşgari tepkisi. Mesela ne muazzam e, faydalar mesela ortaya koymuştur. Mücli milli mücelle. O bir destan zaten. Allah Allah neler neler neler neler neler oldu Kaşgari tekkesinde oranın yanından gidip geliriz mesela icabında nedir bu tekke ne yaptı bu tekkeler tekke vesaire tekkeler şimdiki gibi sadece namaz kılınan tarikat derslerinin yapıldığı yerler değildi ki yani bir tekke devleti götürüyordu devleti götürüyordu bir devlet insanların ne ile meşgulse tekke aynı şeyle meşguldu tekkenin böyle bir rolü vardı böyle bir fonksiyonu vardı bak ne oluyor bak ne oluyor Mabredbani kendisi tekke'de kendisi tehlikeli. Fakat diyor ki savaşa giderken bir, şuna dikkat edin. İki, şuna dikkat edin. Şimdi gelecek. Başka şey ne söylüyor? Kendisi dört birçok sene zindanda yattı. Eğer sahabesi benim teslim takken varken başka bir şey bilmem, rabıdan murakabem var deseydi ne işi vardı zindanda İmam-ı Rabbani Kudüs sırrın, Hacı Ahrar Kudüs sırrın buyuruyor ki leysel emru etteve cüradan murakabete fakat Mesela teveccühten ibaret değil. Tarikattan gaye bir teveccüh, bir murakabe değil. Belül emru cehli cemil umuru tabi'an limasudun vahidin. Ve tahsil idraki khasinti cemile şadihacı ahrar. Kudüs'e sirruhu. Meselenin tarikattan gaye nedir peki? Cehli cemil umuru tabi'an limasudun vahidin. Ne yapıyor Ne yapıyorsun? Ne Bütün uğraşını bir hedefe kitleyeceksin diyor. Bir hedefe kitleyeceksin ve tahsil idrak gel خاص diye neye bakıyorsan Allah'ça bakma mesleğidir diyor acaba baksan Mevla baksan Mevla insana bakıyorsun Mevla bu hali diyor, bu kabiliyet elde etmektir diyor. Yoksa klasik böyle, işte beş bin ila ilahe söylerim, rabıta mı yaparım, murahim, tam bir tarikat. Yok oğlum, yok oğlum, o bir adımdır diyor. mesele, bu kabiliğe sahip olmaktır. Cepheye gidiyorsun, böyle gidiyorsun. Sultan Alpars'tan cennet mekan yaşında, at sırtında. Anadolu'yu belki yani bil fiil İslam'a açınır Önce Hacı Yesevi'nin müritleri e, Türkiye'yi şu Anadolu topraklarını İslamiyet'e açtı. Dervişler ortamı elverişli hale getirdikten sonra Sultan Alpars'tan pekişeye girdi. Anadolu'ya girdi. Malazgir, e, Malazgirt'te Rum İmparatoru, Bizans İmparatoru Roman Diyojen savaştı. Diğer Bakır tarafından girdi 20 bin kişiyle. Roman Diyojen 200 bin kişiydi. Sultan e, Alparslan korktu. 200 bin kişilik bir Bizans ordusu. Teknoloji ve silah bakımından Bizans çok daha güçlü. Bugün gibi Amerika düşün. Eee ürktü, savaşa gidemeyecek gibi oldu. Ama yanında kimler vardı biliyor musun? Yanında kimler vardı biliyor musunuz? Meşair vardı, ulema vardı. Daha de ki, padişah korkma, korkma, korkma. Sen niyetini muhkem tut mı? Bitti. Allah'a güven, sahaya sarıl, biz Cenab-ı Celle Celaluhu'dan yani bu savaşın kazanılması için e, yalvaracağız, yakaracağız, edeceğiz. İnşallah Rabbimizden biz bu fethi alacağız diye Sultanahuf Al Farslan'ı moralize ettikten sonra Sultanahuf Farslan'ın atın üzerinde bir ifadesi var. Ahmet ve Osman Turan'ın kitabında var. Türkciha Mefkuresi adlı kitabında o hutbe. Yani ve be, aha ben kefenimi giydim diyor Peki diyorum diyor. Beygilim benim tabutum diyor. Eni sevenler peşinden gelsin. Gelmeyenler gitsin. Dönsün der gibi. Ateşin bir hutbe iraneti ondan sonra savaşa gürüldü. Ve Romandiye'den birkaç saat içerisinde adam dondurma gibi eridi, bitti... Niyetin böyle bir etkisi vardır. Cenab-ı Celle Celaluhu'ya sanki o an böyle bir şey e, diyelim bir pas çekiliyor sanki. Rabbim savaşa gidiyor Allah'ım, beni bırakma Allah'ım, tut elimden Allah'ım. Cenab-ı Celle Celaluhu'ya melekler hemen bir görev veriyor. Böyle, böyle böyle böyle böyle kullarım bana yalvarıyorlar. Kullarım benim kapımda böyle işte affedersiniz çok affedersiniz ki diyeyim ya yapıyorlar vesaire. Meleklerin yürüyün göre başına, kullarımı yalnız bırakmayın diyor. Ya Kemal Beyatlı, Rametlerin peki Topkapı'nın surları önünde Bizans'ın duvarlarını döven Osmanlı'nın peki aşk ve niyeti İstanbul'u almıştı. O aşk ve niyet İstanbul'u almıştı. Rahmet ediyor ki vur, pençeyle Ali'deki şemşir aşkına, gülbağın ki azumanı çeken piyir aşkına. Bak bu aşkla, bu niyetle saldır diyor, oğlum saldır, yeri çerim. Ey leşkere müfettü ulevvâk, boğurdu gün tetimi bin zamin o tevşir aşkına. Vur devri küfrün üstüne, reksi hilal için gelmiş bu şehtubari cangir aşkına. ''Düşsün çelenki ruhmun, eğilsin seni frenk, vur türkü gönderen gibi tepşir aşkına, son savletinle vur ki açılsın bu sorular, fecri hücum içindeki tekbir aşkına.'' için içinde Allah var Allah, Allah var Allah, Allah var Allah, Allahu Ekber'in hatırı var diyor, Allahu Ekber'in peki bir ağırlığı var, onu üzerine al, öyle yürü diyor. Allamanın miskinli miz bir anlamı yoktur. Korku diye bir şey yoktur. Korku diye bir şey yoktur. Korku diye bir şey yoktur. Korkuyu insanlar üretiyor. Sen eğer geçireyim kalktır, affedersin, gidiyorsun adde almaya. Ay karanlık, vay şimdi cinler, periler falan filan deneyin işte yolunu keserlerse, vay şu vay bu. Sen de olaya kendini hazırlıyorsun, ondan sonra dışarıdan bir kedi niye dese, oh, ödüm koptu vesaire. Ya bu korku böyle yani, beton gibi, mermer gibi, böyle ne bileyim, işte rahle gibi, demir gibi bir şey değil ki böyle mesela. Korkuyor, insanlar üretiyor. Eee peki atmak için ne olacak? Lazım kuvveti i maneviye. Tarikat onun için lazımdır. Takviye lazım, güç lazım, kuvvet lazım. E, maneviyat olmayan yerde ne olacak peki? Haliyle korku olacak. Allah'tan korkandan herkes korkar. Allah'tan korkmayadan kedi bile korkmaz. Öyle tutuluyor niyeti tüm bir koma umurun yukarı. Habu niyetinizi diyor sakına, başka bir takım işlere karıştırıp da peki ortalığı yani berbat etmiyordur. Ve aluketin güzatı, <gülüyor> mukarratı ve ee, müteahhınatın minbetin mali. Yani şimdi. İslam veya savaş hukukunda bir kaide vardır. Savaşa giden insanlar, peki sağ kalanlar, ganimetten hisse alırlar. Bahşiş alırlar. <gülüyor> Cenab-ı Hak ayette de zaten bu hakkı savaşanlara tanıyor. Sultan buyuruyor ki burada bir mukadder bir soru geliyor. Yani savaşa gidiyorlar, para alıyorlar vesaire. ganimet alıyor. Bu nedir? Sultan diyor ki devlet kasasından diyor savaşanların diyor ulufe alması, bahşiş alması, neyse bin bu nâfiyetini cihazetiyse bilillah. Allah yolunda diyor savaşmaya zıt bir durum değildir diyor. Zıp bir durum değildir. Allah'ın helal kıldığı şey helaldır Eyvallah. Adam kılıç salladı. Şu oldu bu oldu vesaire. E, yiyecek, yiyecek falan çocuk çoluk çocuğu var, şu var, bu var vesaire falan. Orada, orada, orada, İsmail Hakkı bugün içerisinde o kapı kulu ocaklarında iki ciddi bir kitabı vardır. Neler söyleniyor neler, neler söyleniyor neler, neler söyleniyor neler orada. Ejdadın yani peki e, ordu tanzimi nasıl oluyor peki? Ulüfeler, şunlar bunlar vesaire bunlar tamamen İslamiyet'in ortaya koymuş olduğu savaş hukukuyla alakalı şeyler. Bu müesseselerin çalışması Allah eşim mücadelede a niyet para olmuş İslamiyet'te de. demek değildir Sultan bu bu durum yani gazilerin, savaşanların peki ücret etmesi, etmelerinde bir noksanlık gerektirmez diyor. Ve ma yapmış oldukları peki işler işler peki eğer niyet kötü olursa o zaman yani darmatılıp gidiyor. Evet, inna yuttul amra niyetül fasidetu bozuk niyetler insanların amellerini berbat ediyor. Onun için feyembagi tasehun niye? Onun için niyeti sağlamalın yani davan belli olacak ne için savaşıyorsun, ne için at yetiştiriyorsun, ne için kılıç hazırlıyorsun vesaire, önce bunun, önce bunun peki tespiti gerekiyor Evliya Celebi seyahat namesinde top kapıdaki tophane denen yerde topların dökülüşünü anlatıyor <gülüyor> meşayih diyor topları diyor dökülürken diyor, orada hazır olcu diyor ondan sonra topların şu malzemesi diyor de, hazırlanırken diyor şöyle şöyle şöyle yaparlardı salat-ı tefriciler okurlardı salat-ı okurlardı. Ondan sonra tekbirler, tehliller vesaire toplar öyle dökülüyordu tophanede. O topun önünde kim duracak peki? O toplar yıkar gözüküyorsunuzları ama o toplar değil, o toplar değil. O ki, o topların dökümünde kullanılan gibi okunan Hayatü Beyna selatü selamlar şunlar, bunlar ve onlar İstanbul'u alıyor. Ama bunlar görene görene körene. Zeyanbek'in tasdik niyeti, onun için niyeti sağlam almak gerekiyor. Vazil mali devlet kasasından gazilerin başişlerini verin ve cihat meal küfür, cihada ve mücadeleye devam devam devam. İslamiyet, Arabistan her tarafına yayıldı. Sahabe-i Kiram dediler ki İslamiyet yayıldı, şu oldu bu oldu, biraz da istirahat edelim dediler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem duydu ama biraz da kızdı. Geldi topladı sahabe-i kiramı onları bir ateşli bir hutbe irad etti. Duyuyorum ki dedi artık dedi savaş için hazırlık yapmıyorsunuz. Fat yetiştirmiyorsunuz. Kılıç yapmıyorsunuz. Başka hazırlıklar ihzar etmiyorsunuz dedi. Eynaz! El-cihâd-u mağd un kıyamet dedi. İnsanlar Allah için cengi cida, savaş, mücadele kıyamete kadar devam edecektir. Herkes silah başına buyurdu Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Sarı sünnet olarak gördüm, sakalı gördüm, cürbeyi çalları gördüm. Peki resul Ekrem, sağ Ekrem binlerce sünneti var. Peki savaş, kübbarla cihat noktası sünnetler nerede? Hoca fazla gidiyorsun, karıştırma bilmem ne vs. falan ben memurum arkadaş. İtirazın varsa al kitaplarını gel, karşı karşıya oturacağız. El-Kiyadet-ül -el Askeriye bir kitap vardır. Aha, Arapçanlar ise al oka, o fiy sayfa. El-Ceyşü ve-Kital fi ahd-ül sallallahu aleyhi ve sellem dediği kitap vardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ordu tanzimi ve askeriyi belki cihada hazırlaması nasıl oluyordu vesaire konusunda. Orada neler var neler. Efendimiz aleyhisselatü vesselamın peki ordusu diyelim şöyle iki tane iç içe bakan ay bir de arkada üçüncü bir ay şeklinde hilal şeklindeydi. Ecdadın peki ordu tanzimi de buydu. Ne zaman kitapta bunu okudum baktım ki senin ecdadın benim ecdadım ordu disiplini ve ordu'nun savaştaki konumunu da Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ordu disiplini şeklinde yapıyordu. Sağ tarafta şöyle bir C şeklinde diyelim. İçeriye bakan bir C Sol tarafta bir geri içeriye bakan bir C, bir hilal, bir de arkadan bir hilal. Resul-i Ekrem sağ ve sellem sağdan da soldan düşman ortadan pres yapıyor, bir de arkadan düşman yani nereye kaçacağını bileyim kaçsa da kaçamıyor çünkü. Arkadan pres var, sağdan pres var, soldan pres var, adamın işini bitiriyordu. Bu sünnet değil peki. Buna benzer daha neler neler neler. Onun için ne Allah'ı anlayabildim, ne Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem anlayabildim, ne sahabayı, ne onların izleme hasret çeken insanları. Nereye gidiyoruz peki? Vatevaku ve eşe bu zât ve şühedât. Bir de mesela gaziler için, şehitler için mükafat bekleme. Ondan sonra yani işte onların onlara layık olanı verme gerekir diyor. Ve nahnu nezbitu hâleküm yahu diyor. Sizin var ya durumunuza çok kötü ediyorum diyor ya. İmdeniyorum size ya. Niye? Hacıünnekim meşgulüne fil batın bilhakkü subhanehûhûn. Yahu bakıyorum ya Rabbani kalbini zetme evlâle meşgul diyor. Adam cepheye gidiyor, teki rabute üzerine gidiyor. Cepheye gidiyor, murakabe üzerine gidiyor. E, benim adamım bugün efendim şey, Talikatın ne gereği var davada diyor. Murakabenin ne gereği var, rabuteye ne gereği var vesaire falan filan. Hale bak. Nereden nereye. Bu zihniyetin yapacağı hiçbir şey yok. Onun için bunlarla uğraşmaya değmez. Ama madem ki menfi fikirleri etrafa yayıyorlar. Mecbur kalıyorsun savunma yapmaya vesaire. Ama ah ya hakikaten bunlar doğru mu söylüyor vesaire meraklanacak hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ya eyyühellezine amelü izâ lekeytum fiyeten fesbûtû. Fesbütü ve zükür Allah'a kesir Kullarım cici kullarım cepheye gittiğimiz zaman ayaklarınızı yere çakın diyor ödeşlik göstermeyin diyor tamam mı yarabbim oldu oldum yerde çakılıp kalacağım Allah ne yapayım Allah'ım silahı yatayım de tarayayım mı bir dakika dur ve zükür Allah'a kesir önce benle temasa geçti Allah'u Teala Allah Allah Allah Allah Allah pek ki la ilahe illallah, la ilahe illallah la ilahe illallah. Aa, ondan sonra bak tetiğe bakayım diyor. Sen bulmayacağım, ben vuracağım diyor Allah Celle Celaluhu. Allah nerede? Allah senin o tetiğe basan elinle elinle diyelim o merminin arasında işte Allah. O mermi eğer Mevla'dan vize alıyorsa iş bitti. Aksi halde yoo tüp Fakir çalışmıyor. Atarken sen atıyordun Muhammed'in. Ben atıyordum ama sen atar gibi gözüküyordun. Bedir Savaşı'nda Hazretleri Kerim Allah'a 17 kere yere devrildi. 17 kılıç darbe saldı ve düştü yere. Sonra savaş bittikten sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sohbet ediyor. Dedi ki ya Resulallah ya dedi. 17 kere dedi, yere yıklar beni diyor. Kılıç darbe saldı ve buyurdu ki sonra aşağıya kalktın diyor Hazretleri Kerim Allah'a ve söylüken buyurdu ki Ali sen ayağa kalkmadın diyor. 17 kere yere devrildin. Seni 17 kere yerden Mevla kaldırdı diyor. Senin ve benim muhtaç olduğum güç ve kuvvet bu. Damarlardaki asil kart, o sara sara sara sara. Başta Allah Celle Celaluhu. Kalbiniz diyor, nevla meşgul meşgul, hebefi zahiri ama zahir değilse tueddûne s-salâta me'e cemaatin kesiretin. Yahu kalabalık kalabalık cemaatle birlikte namaz kılıyorsun. Cebhede allah Teala cemaat elde ediyor. Kur'an-ı Kerim'de yarım sayfaya yakın sadece bağlatılıyor. Ordunun bir kısmını gelecek derin, namazın birinci rekatını kılacak. Sonra o gidecek, öbürce öbür şey, grup gelecek, ikinci rekatı kılacak. Sonra birinci kılanlar gelecek, ikiyi kılacak. Onlar gidecek, sonra efendim ikinci grubun ikinci rekatı için onlar gelecek vs. falan. Allah cephede cemaat elde ediyor. Ben yedetten kalkıp camiye gelmiyorum. Ama dedi, dediği gibi sadece silah gücü veya kalabalık şu bu vesaire değil kalbin de Cenab-ı Hak Celle Celaluhu meşgul olması, olması, olması bu lazım, bu lazım, bu lazım. Yavuz Sultan Selim Ağa'nın bütün savaşlarını Doğu'ya, Şia üzerine yaptı. Son savaşını Avrupa'ya yapıyordu ve Çorlu'ya geldi. Şu iki kürek arasında bir çıban çıktı. Şiir Pençe diye bir çıban. Çok yani e, hain bir çıbandı. Yavuz Sultan Selim Ağa'nı çok mutazarrır etti, çok rahatsız etti. Yanındaki vezir Hasan Cande'ki dedi ki, Yav Hasan Can dedi, baksana şu çıbanıydı ya, bu benim canımı sıkıverdi. Ne oluyor dedi vesaire. Baktı ki, uf uf çıban azdı gitti. Şimdi fakat nasıl diyecek şeye, nedir, Yavuz Sultan Selim Han cennet mekanı padişahım işte, durum vahit korkunç var, çünkü konuşuyor. Durun i̇nsan bir insan değil. Dedi ki padişahımız dedi, şu an dedi Mevla ile beraber olma anıdır dedi. Yani bu yarasını götürecek dedi. Padişahım dedi, şu an Mevla ile beraber olma anıdır buyurdu. Sultan Selim Rahmetullah Aleyhi buyurdu ki Hasan Can Hasan Can Ya sen bir de şimdiye kadar kiminle beraber zannediyordun diyor. Bana bu ikaz yakıyorsun diyor. Çabuk bana bir yasını düşür diyor. Ve selamum Rabbir Rahim Dendi emanet teslim etti. Ve ma birlikte. Bak, kalbimiz belki Mevla ile meşgul olduğu. E, namazlar cemaat halinde ve meazarik teşerraftun bil cihad ma'al kuffar. Bidiye Teala size kuffar ile mücadele etme aşkı verdi. Allah Allah diyor ya. E ne diyorsun başta, sıfırın başında? bana na'z bi halikum diyor ya. Siz ordasınız diye biz burada kaldık diye vesaire falan. Ya uf Allah'ım ne yapacağız ya der gibi böyle. Keman Selim pek vakaa değil. Yani savaşta ölmeyen saasalın Kurtlan Gazi'dir. O men herkepe o Ama savaşta işte isabet oldu. Peki o da şehittir. Olakin ancak gülmezler ki bütün bunlar yani Gazi olmak, şehit olmak vesaire inna taban mühim diyor. Tabanda ne olması gerekiyordu? Sağlam bir niyet, sağlam bir peki e, ideali. O niyetten sonra diyor bu gazilik ve efendilmişte şeylik şeyitli krüpesi veriliyor. Fakat tehdid niye şöyle sağlam ve gerçek bir niyet yoksa yemek itaatsiyle bir tekel Ya bu iş var ya, içten gelmese de zorla da olsa bu niyeti sağlamaya bakın diyor Yani kendini zorla, yapmacık gibi de olsa bu niyeti mutlaka hazırlayarak girin ziyaret savaşa. Cemal Kamacı diyor ki, Allah uzun ömürler versin. İşte Avrupa boks şampiyonu. Diyor ki, ya diyor, Almanya'dayız diyor, boks maçında. diyor Bir tane Alman'la beraber kaldık en son diyor. Bir tane Alman'la beraber kaldık diyor. Alman diyor, iki metre diyor. Ben onu geliyorum, beline kadar geliyorum diyor. Adam şimdi bana bir tane vuracak diyor. Ben uçtum ben diyor, ben atacak diyor. Nasıl savaşacağım ben adamla zinte, nasıl dövüşeceğim diye Böyle korkuyorum diyor. Ya ne yapayım, ne edeyim vs. dedi ki Mahmud Efendi bir rabıta yaptım diyor. Ay. Bu seferde girdik diyor, şey diyor, savaşa diyor, neyse e, mücadele ediyor, vuran vurana kıran kırana. Adam bana vuracak, yumruk geliyor diyor yakınıma kadar diyor, fakat bana isabet etmiyor, ben bu sefer karnından gülürüm ben buna diyor. O sallıyor, ben sallıyorum, o sallıyor, ben sallıyorum vesaire Sonra da ben nakavukla iki metrelik o çınarı devirdim ben diyor. Sonra bu adam işte e, ziyarete gittim diyor vesaire. Dedim ki ona ya sen ne yapıyorsun sen ya? Sen ne yaptın dedi ya? İki metrelik boyum var. Fiziğin o biçim yani boks tekniğin o kadar muazzam vesaire. E, niye sen beni yenemedin ki? yav diyor Cemal diyor ya ben anlamadım bir şey diyor. Ben diyor sana vuracak gel bir el beni efendim itiriyor, diyor. Beni durdurdular diyor. Sen de ora beni götürdün. Affedersin. Efendinin affına sığınarak söylüyor. Mahmud Efendi Rik'te Alman dövüyor. Mahmud Kuşeyri bu buyuruyor ki Şeyh olan zatın kendi kerametinden e, haberdar olması gerekir mi? diyor. bize şunu buyuruyor ki haberdar da olabilir, olmaya da bilir. Diyor. Olduğu da vardır, olmadığı da vardır buyur Risale-i Kuşeriye'de. Yembeği tahsüle bittecellüfi, peki zorla da olsa, zorla da olsa diyor, bu niyeti mutlaka teminir. Bak niyet ne yapıyor görüyor musun? Niyet ne yapıyor görüyor musun? Niyet ne yapıyor görüyor musun? Dede de savaştayken savaşırken eğer savaşı kaybetecek gibi oldukları zaman, oldukları zaman, oldukları zaman, <gülüyor> Azamir Rabbi Allahu anharabu te yaparlardı. Ya Rabbi onun niyeti neyse? Ya Rabbi onun peki aşkı hevesi ihtirası neyse? Aynı hevesle ihtirasla savaşıyorum Allahım ne olur? Azamir Rabbi Allah ne takviye bize de insanı Allahım der. Öyle savaşıyorlar savaşı. Ondan sonra seyri değişirdi. Vay, <Gülüyor> yani ben müteşem, Ve lazım. Allahım, Allahım ne olur işte? Allah bizi bırakma. Allahım ne işte? Demin kafedersin. Tasvir ettiğimiz gibi, kedi girmeye olamakla Sultan Fatih biraz sinirli bir adamdı. 52 gün geçti, geldi 51 gün geçti. İstanbul'un fethi müsterol olmadı. Şu Sultan Afşin söylediğin şeyde ayvan çadırını kurdu, e, orada ikamet duyuruyordu, oradan savaşı idare ediyordu. Sultan Fatih 51 gün yani bittiler, ya, fükenler gibi ya, dekle dekle dekle okudu hazırladılar eserler. Olmadı, düşmedi Bizans. Ve neticede. Ha, Hacı Şemseddin ve Hacı Abdullah ahradan indad Hacı Ahrar İstanbul surlarına cüppesini şu yenine şuradan böyle böyle böyle böyle asker döktükten sonra İstanbul düştü. İstanbul'u sana Hacı Ahrar bıraktı. İstanbul'u sen terk edip nereye gidiyorsun sen? İstanbul'u sen kime satıyorsun sen peki? Sonra efendim gitti Sultan Fatih İstanbul düştükten sonra Sultan Akşemcik beni çadırına çadır içeriye girecekti. Sultan Akşemcik yorgun argın dinlenirken baktı ki Sultan Fatih izinsiz içeriye giriyor. İzinsiz içeriye giriyor. Ve böyle biraz da tabi fethin vermiş olduğu gurur iftihar ile Sultan Akşemcik'in huzuruna çıkmaya yeltenince Sultan Akşemcik şöyle baktı Sultan Fatih dedi ki ona Fatih kalk kalk yardım dedi. İstanbul Fatihsin Allah sen bir de ilah değilsin dedi. İstanbul'u bile alsan, İstanbul'u bile alsan, İstanbul'u bile alsan yine mürşidinin yanında tevazun tezarlı on ondan sonra her türlü intiksaran aynen tam ben kazandım ben ettim mesela. sen seni bil sen seni sen seni bilmezsen patlatırlar seni. E, peki bu işler şimdi olmuyor peki. Ne yapacağız peki? Bu adamlar böyle böyle, böyle çalıştılar. Niye böyle sağlam yaptılar? Niye bu işler bizde pek olmuyor? Niye şimdi aynı rüzgarı yakalayamıyoruz peki? Aynı efor elde edemiyoruz. Eksik var eksik. Onu da ben var ya, onu da efendim ben İmam-ı Rabbani onun efendim son seferini okuyayakına bir cevap vereyim. Acizane. E, Sultan buyuruyor. Eee etme ya Rabbi bize vermiş oldun nurunu tas tamamıyla bizleri bağışla Allah minneke şeyin kadir sen her şeye gücün yeter diyor. Ordu asker neyse galibiyet, kütü zafer vesaire onlarda böyle elde biliyordu. ve hakikaten de bahsettiği gibi yapılınca o savaşlar o mücadeleler aziz-i Mansure-i Muhammediye zaferiye buluyordu. Peki niye bizde o yok şimdi? Niye o kalite bizde yok şimdi? Bu kadar okunur, bu kadar söylenir, bu kadar vaazı, sohbetler, ilimler, ilfanlar vesaire Yok, yok, yok. Böyle yani söndük kaldık, balonun teyki, havası uçtu gitti, balon tersli kaldı gibi bir halimiz var. Niye biliyor musunuz? Ona ben cevap vermeyeyim. Ona Yunus Emre cevap versin. Gel ey derviş hakkı bulayım dersen, bir kamil mürşide varmayınca olmaz. Resulün cemalin göreyim dersen, bir kamil mürşide varmayınca olmaz. Niceler giderler mürşid arayı, arayanlar buldu derde devayı. Bin yılda okusan akdan karayı Bir kamil mürşide varmayın olmaz Nice bin yıl bunda kalayım dersen Cümle kitapları bile Dersen her harfine yüz bin mana da versen Bir kamil mürşide varmayın olmaz Kadılar müftüler cümle geldiler kitaplara herkes yere koydular Sen bu ilmi kimden e -e bu ilmi kinden, e -e Elde ettiler Bir kamil mürşide Varmayın olmaz Eğlenen aşıklar Gidelim bile Nice sadıkların Bağırını dele Muhammed'de delil Cebrail bile Bir kamil mürşide Varmayın C olmaz Yo Emre bunda mana var indi bir Kamil müşide sende vardi Hazreti Musa'ya hı var dedi bir Kamil mürüşide varmayın olmaz bir Kamil mürüşide varmayın olmaz bir Kamil mürüşide Darıma yinç olmaz. He, biz vardık peki tamir mücide. E yine olmuyor hocam. Niye olmuyor biliyor musun? Usulü zayeden usulden mahrum olduk dediler. İtibar, itibar, itibar haber.